Mealli Kur'an-ı Kerim Seti Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el -Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz Meal çalışması Abdullah Hücel. Birinci kaset Fatiha Suresi Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan, açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi yedi ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere iki defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi, iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır. أعوذ بالله Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. بسم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi rabbil alamin Errahmanir Rahim Malik yevmiddin Alemlerin Rabbi Rahman Rahim ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. İhdinâ's sıratal müstakîm. صِرَاقَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure, birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara suresi, Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrail oğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasa, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Alif ذَٰلِكَ الْكِتَابُ la رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ Elif, La, Mim Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. <gülüyor> Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler. اُولَٰئِكَ عَلَى هُدَمْ Rabbihim رَبِّهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar, Rablerinden gelen doğru yolu üzeredirler. Murada erecek olanlar da işte onlardır. اِنَّ <gülüyor> اَنَّ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ لَمْ لَا يُؤْمِنُونَ Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar. Katem Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir. <gülüyor> İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, iman etmedikleri halde, biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Yıhudâgûn ve ma illa ve ma Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler. Fi qulubihim marzum, fazađhum alim bima Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için Acı bir azap vardır. Ve izâ kîle Kendilerine yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman biz sadece düzelticileriz derler. E <gülüyor> Yüksedön, vakil, la yaşar. İbilen ki, asıl bozguncular onlardır, ama anlamazlar. وَإِذَا قِيلَ لَهُم Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.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 İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Ele başlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinle beraberiz. Onlarla sadece alay ediyoruz derler. Allah da kendileriyle alay eder. Azgınlıkları içerisinde bocalayıp durmalarına mühlet verir. Uleik al İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِي سْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler bu yüzden hakka dönmezler ew kasibin minas samai fihi zulumatun ve ra'dun ve darqun yec'aluna esabihum fi izanihim yec'aluna esabihum fi ezanihim min as-sawadiq hadra al-maut wallahu bil kafirin yine onların hali gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir o yağmurda karanlıklar gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Yakadul الْبَرْقُ yahutaf abıcar hım. Kullama azzal hım. Meshofih ve ıda azzlam alayhım. Qamu. Vello şah Allahul azzab bismehim İnna ala kulli şeyin kadir. Şimşek neredeyse onların gözlerini verecek Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey insanlar, Rabbinize kulluk ki Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki azaptan korunasınız. Ellezî ce'ale lekumü'l-arza <gülüyor> firâşan ve's-semâ'a binâen ve enzelne mines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 o, yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.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 eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin, Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Yok eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.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 كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون Ey Muhammed! iman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بعوضة F'amma الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا Yıdlü bihü kesîran vehedî bihü kesîran ve mâ yıdlü bihî illel fâsıkîn Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.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 o fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar Allah'ın Birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara vuryanlar onlardır. Kaif tekfurun bilâhi ve kon tum amwatan, fa hiyakum, thum ma yumitukum, thum ma yuhiyikum, thum ma Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, O sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız O'na döndürüleceksiniz ve <gülüyor> Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan Sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen odur. O her şeyi hakkıyla bilir. Ve İzzullah Rabbü kel il inni jâlun fil arḍi atc'alu fiha men yufsidu fiha ve yastikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala bir zamanlar rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek, tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَانِ اكلها ثم عرضهم على الملائكه فقال, أنبئوني فقال أنبئوني ان فقال ان بيوني باسماءها اولائي كنتم صادقين Ademe bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin." dedi. Kulü subhaneke ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Melekler seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen hüküm ve hikmet sahibisin dediler. O yâ âdemu en bi'hum bi'esmâihim. فَلَمَّا آمَنُوا بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي ardı ve ve Allah ey Adem onları isimleriyle kendilerine söyle dedi Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince Allah ben size göklerin ve yerin gaybını bilirim sizin açıkladığınızı da Gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim dedi. Bir zamanlar meleklere. Adem'e secde edin demiştik de, hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. وَقُلْنَا يَا آذَمُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْفُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةً ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين biz demiştik ki ey adem sen eşinle birlikte cennette otur onun nimetlerinden ikinize bol bol yiyin fakat şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz Şeytan شيطان ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır. فَتَلَقَّا آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ İnnehu huvettawwabur rahim. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan odur. kulnehbiqu minha jami'an fa in ma yatiyannakum minni hudan famen ittaba'a hudaya fala 'alayhim fala khaufun 'alayhim wala hum biz onlara dedik ki hepiniz oradan yeryüzüne inin Benden size bir hidayet geldiğinde kimler benim hidayetime uyarsa artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. İnkar edip Ayetlerimizi yalanlayanlarsa cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ya Bani İsrail, اذكروا ni'metiyelletî en'amtu aleykum ve evfû bi'ahdî. Ve avfû bəhdi, avfî bəhdi küm, və Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ به وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun. Valla telbes al hakki bil baatil ve tektum hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin. Ve aqim ve aat ve namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Atâmurûnen ve ve el Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? <gülüyor> Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz namaz Allah'a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ Allah'a boyun eğenlerse, gerçekten Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler. Ya bani إِسْرَا ey İsrail oğulları size verdiğim nimetlerimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın vettakuyu yomen la tujzi nefsun an NefsinŞ ev Ve hum yunsarun. Ve öyle bir günden korkum ki, o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez, ve kimseden fidye alınmaz onlara yardım da edilmez ve izne ceynaküm min ali fir'auna sumunukum su'al azab yudbihun abanakum ve ve fi işkence eden kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan firavun ailesinden sizi kurtarmıştık bunda sizin için rabbinizden büyük bir imtihan vardır وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk. وَإِذْ وَاَعَدَنَا مُوسَى <gülüyor> <gülüyor> Musa ile kırk gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağı ilah edinmiştiniz. ثُمَّ عَفَوْنَا Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkanı vermiştik. Ve ızgallı Musa lü Qo'mihi ya Qo'mi innakaum zallamtum anfusakum bittkhadikum al-ıgel ila Febu ile beri ikumm fapatulu Ö Fusseumm veikumxoul le kum aym deberri ikumm fetebe aleyikum İ kavmine demişti ki Ey kavmim. Buzayı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur. وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَكَ حَتَّى نَرَى جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تَنْظُرُونَ Yine hatırlayın o zamanı ki siz, Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de, Sizi, Bakıp dururken yıldırım çarpmıştı. Ölümünüzden sonra da belki şükredersiniz diye sizi tekrar direkmiştik. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ Kulû min tâyyibâti mâ râzaknâkum ve mâ zlemûnâ velâkin kânû enfusahum yâzlimûn. Bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil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 biz demiştik ki şu şehre girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا min, مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere... Yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azab indirdik. Wa ibis tas ba musaliquomhi, fakul nuzrib aca kal hajarfan, fajarat minuthneta, عشرة عينا. Qad alim kullu unasim mashrabhum. Kulu ve şrabû min rizkillâhi ve lâ te'athev fil Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da, asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan on iki göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yere bilmişti. Biz, Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için, ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp, karışıklık çıkarmayın demiştik. Wa iz ya Musa ala مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قُلْ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بالذي هو خير. İhbit o Mısır, fîn n-lküm ma sâl-tum, vâzur-bet Dalik bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna nabiina bi ghayri lhaqq. Dalik bima Hani siz demiştiniz ki Ey Musa biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالنَّصَارًا وَالصَّابِ۪ينَ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ve amel salih falâm âjeriham ândâ rabbihem, ve la kufun âleyim, ve Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ <gülüyor> bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur dağını başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz. وَلَقَدَ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık.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 قالوا اتتخذنا هزءا قال بالله من الجاهلين kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da bizimle alay mı ediyorsun dediklerinde Musa ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti.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 Musa şöyle cevap verdi. Rabbim buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın. <gülüyor> وَالَئِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ تَسُرُّ Onlar, bizim için Rabbine dua et de, O'nun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, O bakanların hoşuna gidecek, rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi. Waled'u lena rabbek yubeyyin lena ma baqara inna Allahu Onlar bizim için Rabbine dua ett de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْكِ الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ ف۪يهَا قَالُ الْاَنَ جِئْتَ بِالْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Musa dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor, O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da, işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ ف۪يهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de, onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah, gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı. فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz, kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir.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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ وَمَا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. اَفَتَطَمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدَ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi.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 قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Onlar, iman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler. İkinci kaset Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim ma ve ma Hiç bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir? وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ يَظُنُّونَ Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar. Fawailun للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا Fawailun لهم مما كتبت أيديهم وawailun لهم مما يكسبون Kitabı elleriyle yazıp sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için bu Allah tarafından gelmiştir diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline. وَقالَالَ تَمَسَّنًَا النَّ رُ إِلَّ أََ مَم مَعْدُودَ قُلْأَتَّخَذتُم إِدَ اللَّهِ أَهْدَم فَلَي اللَّهُ أَهْدَهُ أَمْ تَقُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون. Onlar sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed onlara de ki Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bla men ksb seyetu ve haput bhi xutiyetu faulayk achabun nair faulayk achabun nair hım fihah Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. İman edip Salih amel işleyenlere gelince işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Ve iz ahadna mitha qabni isra la ta'buduna illa Allah ve bil ve zil وذِلْقُرْبَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْمَشَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنَوْ وَأَقْيِمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَتُمُّ مُعْرِضُونَ Hani biz İsrail oğullarından, Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun, insanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç, bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz. <gülüyor> e taktuluna enfusakum wa tukhrijuna minkum min وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تُبَاهِرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَرَاءُ فَادُوهُمْ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ Afa tutunun b-bağl al Kitabı ve tekrorun b-bağl f-ama jazal umeyi y-f-galı z-alık min-kum وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ule ''İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez.''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 Afa, kulla ma jaa, akum rassulu bimala tehuwa, anfusukum ustekber tum, fa fariqan kaddab ki. Biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhül Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz? وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ Belâna'nehumu'llahu bi küfrihim fe Onlar bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır. Aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَلَمَّا عرفوا كفروا به الله على الكافرين. Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde, bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun. Bi'semeşte <gülüyor> أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله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 Kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazab üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır.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 Kul felime tektulun an bi'a Allah'ı min Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara eğer gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor. وَلَقَدَ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ And olsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağıyı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz. Ve iz ahadna mithaakakum ve rafa'na feukakum tutura hudu maa والو سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم بكفرهم قل ما به كنتم مؤمنين sizden kesin söz almış ve Tur dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık ''Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin.'' demiştik. Onlarsa ''Dinledik ve isyan ettik.'' demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. ''Ey Muhammed! De ki, eğer inanıyorsanız, imanınız size ne kötü bir şey emrediyor.'' قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ Ey Muhammed! De ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de, Sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize. <Sessizlik> <Sessizlik> Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir. Ve necejden onları ihrasın nasiye ala hayatı, ve onlardan olanlar, yoldu, onlardan olanlar, yoldu, onlardan olanlar, yoldu, onlardan olanlar, yoldu, onlardan وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür men man kana' adu wa li jibrail fainnu nazzalahu 'ala qalbik b-i'dni Allah mucid qal ma beina muminin De ki, kim Cebrail'e düşman olursa, Allah'a düşman olur. Çünkü o Kur'anı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir. Men mika kafirin Kim Allah'a Meleklerine, Peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikaile düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. Wallad ve ma fasiqun. Ey Muhammed. An dolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez. Awwa kullama minhum. la yuminun. Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ Nebzeda utul kitaba kitaba Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. والتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت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 وَلَبِئْسَ Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, biz sadece bir imtihan vesilesiyiz. Sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki, onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi. <gülüyor> Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. Ya eyyühellezîne âmenû la tekûlû râ'ina ve kûlû durnâ ve esmeû ve lil kâfirîne azâbun Ey iman edenler! Peygamber'e, Râinâ, bizi gözet demeyin. unzurna bize bak deyin ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır. Ma yeveddûl lezîne keferû min ehlil kitâbi velel muşrikîne en yunezzele aleykum min khayrim min rabbikum. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Vallahu zul fazli Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük nimet sahibidir. اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak ondan daha iyisini, veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz? ve lekum, min Bilmez misin ki? Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Em تُرِيدُونَ اَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ ضَلَّ سَوَاءَ Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur. وَدَّ كثير مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ Kitap ehlinden çoğu Gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoşgörün. görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. ve. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz, Allah yaptıklarınızı görür. Ve qalû le cennete illâ men kâne hûden ev Onlar Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin, Bela men aslâm ve jeha hu lilahi, whoo muhsin falahu, ajruhu ıdda rabbhi, vla kufun alayhim, vlahum Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. وقالت Yehudu ليست النصارى على شيء وقالت نصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık, Kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ yuzkara يُذْكَرَ ف۪يهَ اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا ula iken ma kana lahum an yadkhuluha illa khawifin fil akhirati adhabun Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır. وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبَ فَاَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ İnna Allah vasiun alim Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir. Ve kavale tehezzallahu velda Subhanahu ma ard kullu Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir. Badi'ül Semawat ve Al-Ärd O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen olu verir. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فَدَ <gülüyor> Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri gerçekleri bilen bir kavme açıkladık. İnna ersalnakel ve ve la an Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, doğru yol, ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, ant olsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır. آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ يُؤْمِنُونَ بِهِ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar. Ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Ya bani İsrail, dikkat Ey İsrailoğulları. Size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez.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 قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ la yanalu ahdi الظَّالِمِينَ Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu. Ve iz cealnel beyte methabeten lin nasi ve emnen vettahizû min mekam İbrahim musalla. Ve ahidna ila İbrahim ve ismaile en tahira beyte li Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edenin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, Tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik. Ve iz qale İbrahim belden min minhu "قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم Hani İbrahim Rabbim, burayı güvenli bir şehir yap, halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da. İnkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten Sensin. Rabbena ve cealnâ muslimeyn ve min zürriyetina ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve وَتُبَعَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin. Rabbena ve'al fihim rasulen minhum yatlu alaihim ayatek ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzakkihim innaka antal azizul hakim Rabbimiz içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz, güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. İd lehu eslim qale eslemtu rabbil alamin. Rabbi ona teslim ol dediğinde ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Wa aswa bihi Ibrahim ve Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin İnna Allahu hasafa lakumud din fe illa İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da oğullarım Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi.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 İlahu vahidun ve bizu lehu muslimun Yoksa Yakuba ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi Tilka ummetun kadhlat leha ma kasebat ve lekum ma kasabtum ve la tusalun amma kanu ya'malun Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz. Ve alukunu Huda'nın, aulnacarat etedu. Qulbal millat Kitap ehli olanlar Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed sendeki hayır biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız o Allah'a ortak koşanlardan değildi ulü amenne billahi ve ma'unzile ileyena ve ma'unzile iley ibrahim ve ismail ve İsmail ve İspah وَمَا ve Yaqub ve Al Asbāt ve Mā oti Mūsa ve İsa ve Mā oti Nabiyyon ﷺ. La nufarqu bine ahdim minhum. Siz onlara deyin ki Allah'a bize gönderilene İbrahim'e İsmail'e İshak'a Yakub'a ve torunlarına gönderilene Musa'ya ve İsa'ya verilene Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız biz Allah'a teslim olanlarız.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 eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Allahi ve men ehsenu minallâhi sıbghaten ve nahnu lehu Allah'ın boyasıyla boyanın, boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz. Qul a tuhaajunna fi Allahi, wahu rabna, warabbukum, walana a'imaluna, walekum a'imalukum. وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ Sen ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde, O'nun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz O'na gönülden bağlananlarız. أم تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله؟ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah, Yaptıklarınızdan habersiz değildir. Tilka ümmetum, qadahalat, lha ma ma amma Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.